Evet bu programda ve derneğimizin çalışmalarında sıkça bahsettiğimiz üzere e, endüstriyel tarım olarak adlandırabileceğimiz yaygın tarım e, pratiklerinin en büyük zararlarından birisinin sebebi de tarımda zehir kullanımı ve bununla ilgili e, yeni ara e, yayınlanan bir araştırmanın sonuçları üzerinden e, Türkiye'de ve dünyada Tarımda zehir kullanımının etkilerinin ve buna alternatif ne gibi yöntemlerle bu bu kurtulabileceğimizi konuşmak üzere bir konumuz var. Telefon attığımızın ucunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Profesör Doktor Tayfun Özkay'a bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ee, ve aynı zamanda değerli çalışmalarınızı da sürekli takip ediyoruz. Bu çalışmalarınız için tamam. de hem de dernek olarak hem de dinleyicilerimiz adına bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi bahsettiğim araştırma programın girişinde Mart ayında e, yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından. Tarımda kullanılan beş tane maddenin kanserojenliğinin tespiti için bir araştırma yapıldı ve bunun sonuçları yayınlandı Mart ayında. Ve glifosat maddesinin dünyada en çok kullanılan tarım zehirlerinden biri olan glifosat maddesinin kanserojenliği insanlarda muhtemelen kanser yapar anlamına gelen 2A sınıfına yükseltildi. E, bu haber üzerine tabi tekrardan tartışmalarda bir alevlenme oldu. Tarımda bu maddelerin kullanımı ekosisteme ve bizim bedenlerimizde olan etkisi açısından. E, bu yüzden sizden bir glifosatın ne olduğu, nerelerde kullanıldığının tanımıyla bir başlarsak konuyu oradan devam edelim. Evet, şimdi e, glifosat etkin bir madde. E, yani halkımız daha doğrusu şeyler, e, çiftçilerimiz böyle bilmiyorlar. Onlar e, şirketlerin, büyük GDO şirketlerinin e, tarım ilaçlarının markası olarak biliyorlar. Bu bir etkin madde, glifosat. E, glifosat bir herbisit diyoruz biz buna, e, yani e, ot öldürücü kısacası ot öldürücü. Şimdi çeşitli ot öldürücüleri var. E, fakat glifosat e, etkin maddeli e, şeyler, markalar, e, bunlardan bir, bir farklılığı var. Şöyle ki. Ee, glifosat atıldığı zaman e, yani bütün bitkileri ot sayılmasın sayılmasın öldürüyor aslında. Fakat e, bu GDO firmaları e, şöyle bir şey yaptılar, e, uygulama yaptılar. E, i̇şte bildiğimiz belli başlı GDO bitkilerine bunların da yani yüzde %99 99'u bildiğiniz gibi soya kolza, pamuk, e, mısır oluyor bu e, bitkilere bu glifosata karşı bir dayanıklılık yeni aktardılar dolayısıyla şöyle bir şey oluyor yani şirket e, yani çiftçi daha doğrusu e, bu şeyi uyguladığı zaman e, glifosat e, etkin maddeli e, ot özdürücülerini uyguladığı zaman e, yani mesela diyelim ki mısır ve otlar var e, mısır ölmüyor otlar ölüyor yani mısıra Mısır bir dayanıklılık sağlamış oluyorlar. Şimdi bu e, GDO uygulamalarının ekim alanı olarak %80'ine karşılık geliyor. Yani GDO dediğimiz zaman esasında e, büyük ölçüde şöyle düşünebiliriz. Yani e, bu glifosata dayanıklı e, şeyler üretme, e, bitkiler üretme şeklinde düşünebiliriz bu aslında evet. GDO'nun hep böyle işte verimi arttırıcı Hı. daha fazla besleyici Hı. etki katması gibi bir propaganda yapılıyor bununla aslında taban tabana Hı. zıt bir veri dediğiniz aslında yok, tamamen aslında... bir zehir dayanıklılığı yani aslında şey yok böyle bir gerçeklik yok ama tabi şu var GDO'yu savunan bazı şeyler var öğretim üyeleri de var şimdi onlara sorduğumuz zaman ya yani şöyle soruyoruz işte diyoruz ki mesela GDO verimi arttırır mı yani çok turistleri şöyle diyorlar e, diyorlar ki hayır arttırmaz ama dolaylı olarak arttırır diyorlar. Yani siz e, şeyi ot otlarla iyi iyi bir şekilde mücadele ederseniz o zaman e, verimi de düşürürsünüz diyorlar. Fakat yani bu m, çok doğru bir şey değil. Bir de biz buna yani glifosata mecbur muyuz böyle bir problem var. Tabii şöyle, şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela birçok büyük üreticiler daha ziyade bunu tercih ediyorlar. Yani işte binlerce dekar mesela adam mısır ekiyor veya işte soya ekiyor. E şimdi bu bu insanların yani işçi ücretlerinden kaçıyorlar. Otla mücadele etmekte ne yaparsanız yapın bir şey, iş gücü kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir zehir ya da işte ot öldürücü kullanarak İşçi ücretlerinden bir şey yapmış oluyorlar. İndirim yapmış oluyorlar. Tasarruf yapmış oluyorlar. Yoksa bir verimi arttırmıyor. Ama tabii siz yani otla iyi mücadele etmezseniz. Yani otu daha doğrusu mücadele edemeyelim de. Otları kontrol altına almazsanız bir verim düşüklüğü olabilir. Fakat yani bizim biz buna muhtaç değiliz. Bir de tabii şu var yani glifosatın son derece. Çevreye, insana, ondan sonra zararları var. E, yeraltı sularını kirletiyor. E, böyle bir e, şey var. E, yan etkileri var. Yani çok çok çok kötü bir şey bu e, glifosatı kullanmak. E, yani temelde bu e, şey, e, ürün e, bu amaçla kullanılıyor. Ama yani doğ, doğrusu bir verimi arttırdığı e, söylenemez. Söz konusu olamaz. Evet. Bahsettiğiniz tabi bakışın herhalde ana sebeplerinden birisi bir toprak parçasına baktığında daha fazla kar elde etme amacıyla oraya bakmaktan geliyor. Yani bahsettiğiniz gibi işçi ücretlerini azaltacağız, oradaki emeği azaltacağız diye diğer yönlere olan maliyetleri hiç düşünülmeden, toprağa, insan sağlığına, ekosisteme olan etkileri düşünülmeden bu maddelerin kullanımı yaygınlaşıyor. Birkaç bilgi daha vermek gerekebilir. Aslında 1970'lerden bu yana kullanılan bir madde. Ve toplamda da bunun, bu maddenin kullanımının %45'inin GDO'lu ürünlerle olduğu söyleniyor. Ancak birçok ülkede mesela Amerika'da EPA tarafından güvenli denmesine rağmen böyle bir yeni araştırma yayınlandı. Ve bu da son derece saygın bir kuruluş tarafından Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yayınlandı. Bu araştırmanın önemi nedir sizce? Bu neyi ortaya koyuyor klifosat hakkında? Bir araştırma değil de şeyin bu Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir ajansın bir böyle değerlendirme çalışması. Yani bir sürü bilim insanını topluyor ondan sonra ve glifosat üzerine yapılmış bütün araştırmaları masanın üstüne döküyorlar. Bunları inceliyorlar ve sonunda bir karara varıyorlar. Yani şimdi biz aslında glifosatın zararlı olduğuna dair ilk defa bu e, şeyden duymuyoruz. Daha önce çok önceleri e, glifosatın çok zararlı olduğuna dair çok sayıda araştırma vardı. Hatta mesela şöyle bir şey de oluyor o, o, olmaktaydı. Sadece zararları değil, faydalı olmadığına dair de bir takım araştırmalar, gözlemler vardı. Neden? Çünkü glifosata karşı bu yabancı otlar bir direnç kazanıyorlar, direnç kazanıyorlar ve bir bakıyorsunuz ki mesela tarlada. Böyle grifosat atmamıza rağmen e, böyle dev gibi e, şeyler otlar çok çeşitli e, otlar çok çeşitli ülkelerde bunlarla karşılaştı. Şimdi bu e, kurul e, bütün bunları inceliyor yani bir, bir çok sayıda e, araştırmayı inceliyor. Hayvanlar üzerine yapılmış araştırmalar var. E, bir de insanlar üzerine yapılmış olan e, şeyler var gözlemler var. Bu gözlemler e, kısıtlı. Şimdi 1A, 2A bir takım maddelerle bunu belirtiyorlar. Grup 1A, grup 2A şeklinde. Glifosata da grup 2A deniyor. Burada şu var. Bu şu anlama geliyor. İnsanlarda sınırlı kanıt var. Fakat hayvan değerli hayvan deneylerinde yeterli kanıt olduğunu olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle muhtemelen... Kanserojen diyorlar. Bu yani bilimsel bir kuşkuculuğun yaratmış olduğu bir değil. Aslında tabi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Siz tutup da mesela bir bilim insanı diyebilir mi ki ben glifosatı mesela insan deneylerinde kullandım. Bu mümkün değil. Yani etik bir şey değil. Yani insanı siz e, bu böyle bir deneyde kullanamazsınız. Zaten mümkün değil. Belki de sonsuza kadar hiçbir zaman hiçbir zaman için yani belki değil. Muhakkak yani. Böyle bir deney yapılmayacak. Böyle bir araştırma yapılmayacak insanlar üzerinde. Fakat bir takım e, gözlemler var tabii yani. E, kanıtlar var. Mesela işte diyelim Hindistan'da kullanıldığı zaman çevredeki çiftçilerde işte e, ayaklarında yanmalı oluyor, kanserojen, e, kanser vakaları artıyor falan. Bunlar da bir çeşit araştırma. Fakat tabii ki bir deney olmadığı müddetçe ee, şey biraz kısıtlı oluyor. Fakat şunu söyleyeyim mesela DDT denilen e, kim çok seneler önce yasaklandı bu madde. E, bu da aynı iki A grubuna e, giriyordu. E, ve yani direkt olarak şu anda bile yasaklanmasından onca seneler geçmesine rağmen DDT'nin e, yani DDT'nin insan üzerinde yani şeyi yok yani bir araştırması yok. Yani hayvan, hayvanlar üzerine deneyler yapıldı ve kötü sonuçlar bulununca dendi ki tamam biz bu DDT'yi yasaklıyoruz. Yani böyle bir durumla karşılık karşıyayız. Tabii şey var Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Yani muhtemelen kanserojen olduğunu söylüyoruz. Fakat bu konuda karar almak yani bakanlıklara ve uluslararası kuruluşlara düşmektedir. Dolayısıyla şu anda Tarım Bakanlığımızın bir şey yapması lazım. Yani resmi bir açıklama yapması lazım. Bakanlıktan bir açıklama oldu ama bu kişisel bir şey. Bir bakanlık web sayfasında falan da görülmedi. Resmi bir açıklama da pek sayılmaz. Yani bir tavır almasını bekleriz en azından Tarım Bakanlığının. E dediğiniz gibi hemen arkasından bir açıklama gelmişti e, bu Hı. glifosat kullanımıyla ilgili. E, ancak henüz bir resmi adım atıldığını e, görmüş durumda değiliz. Hı. Tabii insanın aklına burada evet. şu soru geliyor. E, hani dünyada e, kullanımı biliyoruz ama Türkiye'de e, nedir bu maddenin kullanımı ve e, eğer bir risk söz konusuysa nasıl bir risk altındayız? Evet şimdi bir kere şu var tabi e, glifosat e, glifo ya önce şunu söyleyeyim Türkiye'de GDO üretimi yasak fakat evet. ithali serbest. Şimdi e, ithal edilen ürünler de genellikle soya vesaire mısır gibi e, yem madde. Hayvan yemi. E, hayvan yemi evet hayvan, hayvan yemi. Dolayısıyla bu yani bitkilerle e, glifosat kalıntıları geliyor Türkiye'ye. Dolayısıyla e, böyle bir sakınca zaten söz konusu yani tüketicilerimiz açısından. Çünkü hayvan yemi oluyor ama işte hayvanlarda da bu kalıntı kalıyor. İşte ürünlerine, süte, şuna buna geçme şeyi var. Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Türkiye'de yani GDO'lu ürün üretmek yasak olmasına rağmen bu şey glifosat etkin maddeli şeyler ilaçlar ki tekrar şunu hatırlatayım. Yani çiftçiler glifosat diye almıyorlar bunu. Bir marka olarak alıyorlar bunu hani söylemeyelim şimdi büyük şirketlerin markaları bunlar ot, ot öldürüyor otları öldürüyor her bir sit bunlar nerede kullanılıyor Türkiye'de mesela diyelim ki ağaçlarda ağaç yani meyve ağaçlarında falan mesela zeytin ağaçlarının altına atıyorlar İşte diğer meyve ağaçlarının altına atıyorlar ya da işte e, su kanallarında hani toprak su kanallarında ot çıkmasın diye atabiliyorlar. Tarla kenarlarında otları yok etmek için veya işte yollara buna benzer yerlere bu şey ilaç kullanılıyor. Kullanılmıyor değil yani yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tabii atılmasıyla birlikte yani atan insanlar üzerinde olsun yer sularına gitme durumu var. Suzma durumu var ve dolayısıyla bu zararlı etkilerini yapıyor. Zaten yani birinci birinci derecede e, kullanan kişiye, çiftçilere e, bir zararı olduğu evet. biliniyor. E, direkt evet. bu buharlaşma evet. neticesinde e, evet. kişinin bunun bedenini alması mümkün ve dediğiniz evet. gibi farklı farklı yöntemlerde yani sulama kanallarında kullanılması konusunu evet. ben de şu an duyuyorum. Aslında bununla sanki diğer yerlere de yayılmayan yerlere de yayılması sağlanıyormuş gibi bir e, negatif durum da e, söz konusu. Evet. Dolayısıyla evet. aslında Türkiye'de de biz bu risklerden uzak olduğumuzu herhalde söyleyemeyiz. Evet söyleyemeyiz. Bir de tabii şu var, bakın bu glifosat örneği yani onunla birlikte başka ilaçlar da e, zararlı olduğu belirtildi bu e, şeyde toplantıda e, çalışmada daha doğrusu yani e, yıllardır e, bir sürü bilim insanı e, bu glifosatın zararlı olduğuna dair açıklamalar yapıyorlardı ve mesela e, bu bunu üreten firma e, mesela hiçbir şey yok hiçbir şey yok e, problem yok falan diyordu ama mesela daha önce bundan bir süre önce mesela Fransa'da şirket yani glifosatın zararsız olduğunu yaymıştı. ve Fransa'da bir mahkeme daha buna 150 bin euro yani şirkete ceza vermişti ve BBC de bu haberi dünyaya duyurmuştu. Yani bunlar yeni değil. Sonra daha önce mesela farelerle böyle deneyler yapanlar var yani işte hayvanlara glifosat veriyorlar bir miktar. Ondan sonra dolu ürün veriyorlar falan. Ee, ve hayvanların işte çoğunda kanserojen belirtiler ortaya çıktı. Yani ye yeni bir şey değil bu ama yeni olan yani bir nevi Birleşmiş Milletler'in tabii e, bir örgütü bu. Dünya Sağlık Örgütü ve e, çok da böyle kolay kararlar almıyor. Hatta e, yani şey gibi tarım örgütü gibi FAO gibi. Büyük ölçüde büyük şirketlerin de ilaç şirketlerinin, tarım ilacı şirketlerinin veya beşeri ilaç şirketlerinin e, epeyce bir baskısı altında. Buna rağmen artık hani bıçak kemiğe dayandı ve e, böyle bir karar almak durumunda kaldı. Bu GDO için büyük bir şey yani e, darbe çünkü e, gliposat yani e, şeyin GDO uygulamasının yüzde 80'inde yapılıyor. Hı hı. En, en önemli şey. Evet, e, bu kurumların tabii yaptığı bu çalışmalar e, ve devletlerle bunları paylaşmaları mutlaka önemli ama sonuçta burada en son olarak etkilenen kişilerin de e, bu gıdaları sofrasına alan kişiler yani bizler olduğumuzu düşünürsek e, artık evet. baskıyı her yönden arttırma adına bu konuda e, evet. bu, e, türetici olarak adlandırmak istediğimiz kişilerin de yani evet. bizlerin de e, artık sesini yükseltmesi e, ve bu konuda evet. bir e, harekete geçilmesi konusunda bir talepte bulunması e, gerekiyor evet. e, bir de şöyle devam edelim biraz daha artık alternatifleri bu süreç içerisinde insanların kendileri de yaratması gerekebilir. Biz neden ilaca bağlı bir tarım anlayışı içerisindeyiz ve buna alternatif olarak neler yapabiliriz üreticiler olarak? Tabii şimdi yani mesela ot konusunda otlar konusunda başlamıştık. Oradan yani devam edebiliriz. Tabi e, alternatif yani birileri de diyebilir ki e, siz ne diyorsunuz yani bu konuda. Şimdi bir kere şu var yani büyük çiftçilik yani çok büyük büyük e, böyle e, kapitalist anlamda şirketlerle yapılan binlerce dekarla yapılan çiftçilik, çiftçiler ya da öyle şirketler eninde sonunda böyle çok zararlı şeylere kafayı takıyorlar. Yani yapmak istiyorlar. Baskı yaratıyorlar. Mesela Türkiye'de o kullanılması konusunda mesela Türkiye'de en büyük e, yani eğilim de mesela Çukurova'dan geliyor. Yani büyük şeylerden, çiftçilerden geliyor. E, onlar biraz düşünemiyorlar yani bu konuları, e, sağlık konularını falan. Daha ziyade kar e, düşünüyorlar. Dolayısıyla büyük çiftçilik değil de orta ve e, küçük çiftçilik, yani e, küçük değilse illa da çok küçük olması şart değil tabii, aile çiftçiliği. Bunların e, örgütlenerek kooperatifler şeklinde yapılmaları durumunda bir kere böyle bir arzu yani bunları kullanma arzusu bir miktar şey yapacaktır, azalacaktır. Bir de tabii şu var yani biz burada yani bu şirketler geldiğinde o şirketleri otu sürekli bir düşman gibi görüyorlar. Biraz öyle de görmememiz lazım. Yani mesela diyelim ki bize enginar getiren bir çiftçimiz var böyle ekolojik bir tarım yapıyor. Mesela enginarların arasında bir sürü ot var. Ama bu otlar tabii çok bırakırsanız enginarın verimini de düşürebilirler. Fakat mesela bunları topluyor. Mesela yenecek olan otlar var getiriyor bize satıyor. Veya enginarı sıralar arasında tavuklar dolaşıyor. Tavuklar da bu otlardan biraz yiyor. Ama mesela çok büyük baskı yaparsa işte bir aletle bunları biçiyor, bırakıyor orada. Bunlar toprağı korumak ve işte buharlaşmayı önlemek için de yararlı olabilir. E, bu şekilde tekrar e, toprağa karışıp besin maddesi olabilir. Ya yani böyle illa da bir e, şeyi ot e, düşman olarak görmemek gerekir. Bunun dışında ya bir sürü yollar var yani e, otları kontrol altına almak diyelim. Yani mücadele etmek bile demeyelim de kontrol altına almak için çok çeşitli yollar var. Yani bunların tabii en zahmetlisi çapayla çapalamaktır ama daha başka daha kolay e, şeyler de var yani e, yöntemler de var. Bazı mesela kışın ektiğiniz bazı şeyler. Ee, ürünler işte e, mesela turk e, veya işte karnabahar gibi şeyler e, bazı otları şey yapıyor, baskılıyor mesela. Böyle bir sürü teknikler var. Yani bunları e, yani agroekolojik teknikleri e, gündeme getirmek lazım. Hemen aklımıza böyle e, zehirler, ot öldürücüler falan gelmemeli. De Aslında mümkün yani. Buna bahsettikleriniz mümkün. bir yerde ölçeğe ölçek sorununa dayanıyor gibi. Çünkü ölçek siz ne kadar büyük tabii. yaptığınızda bu yani, bahsettiğiniz alternatifleri evet. uygulamanız belki de imkansız hale geliyor. Böyle dekarlarca alanda büyük bu uygulamaları yani, yaptığınızda. ama yani onlar kar peşinde koştukları için yani şey işçi bir yerde dışlamak istiyorlar ve böyle şeyler, ilaç gibi şeyler cazip geliyor onlara. Doğru. Dolayısıyla buradan da mesajı küçük çiftçiliğe, aile çiftçiliğine ve yerel tovuma, evet. ilaçsız evet. uygulamalara önemine aslında getirelim. Evet. Ve üreticileri de en azından buradan kendilerini bazı risklerden korumak istiyorlarsa hem kendilerini hem çevremizi hem gelecek kuşakları Hı -hı. bu tip üreticilerden gıdalarını tedarik etmeleri halinde evet. bu tip riskleri engelleyeceğini de söyleyebiliriz. Tabii evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Evet, teşekkür ederim. Ee, umarım giden programlarda görüşürüz. Sizlere de bütün çalışmalarınız için tekrar teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet programımızı birkaç ilgili kampanya ve Buğday Derneği'nden birkaç duyuruyla tamamlayalım. Bu bahsettiğimiz glifosatın yasaklanmasıyla ilgili yürütülen çok büyük bir imza kampanyası var. Avaz.org üzerinden yürüyor. Şu ana kadar 1.4 milyon imzaya ulaşmış vaziyette bu imza kampanyası. Ve sağlık üzerindeki, çevre üzerindeki zararsızlığı ispat edilene kadar bu ürünlerin kullanımının yasaklanmasını talep ediyor. Siz de Avaz.org üzerinden glifosatla ilgili bu kampanyaya ulaşabilir ve desteğinizi dünyanın her yanından yükselen çığlıklara siz de desteğinizi ekleyebilirsiniz. Buğday Derneği olarak bizim de bu konuyla ilgili yayınladığımız bir açıklama vardı. Bahsettiğimiz Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın yayınladığı rapora da atfediyor ve burada da bunun Türkçe çevresine de ulaşmanız mümkün. Buğday.org üzerinden ve bütün iletişim kanallarımızda tekrardan bu basın açıklamamıza ulaşabilirsiniz. Birkaç duyuru yaparak programı bitirelim. Ee, eğitimlerimiz son hızıyla devam ediyor. Ee, gayet de iyi gidiyorlar. Kalabalık e, bir e, kitleyle ulaşmayı, ulaşmayı hedeflemiştik. Öyle de gidiyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da eğitimlerimiz ee, şimdilik... E, bu hafta sonu gerçekleşecek iki tane var. 30-31 Mayıs İstanbul'da uygulamalı kent bahçeciliği eğitimi var. Kısıtlı alanlarda kendi gıdanızı yetiştirmeniz ve tohumları çoğaltma, fideleme ve ekmeği e, pratik yapabilmeniz için... ...veki organik atıklarınızdan kompost yapımını öğrenebilmeniz için yaptığımız bu uygulamalı kent bahçeciliği eğitimine... ...30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da ulaşabilirsiniz. Aynı tarihlerde Ankara'da ise organik tarıma giriş eğitimimiz var. Daha önce İstanbul'da gerçekleştirmiştik bu Eğitimi. Bu hafta sonu Ankara'da da organik tarama giriş eğitimine katılabilirsiniz. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak ve kaydolmak için eğitim.buğday.org adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir kısa duyurumuz var. Hatırlayacaksanız geçmiş geçtiğimiz senenin Ekim ayında 18. Dünya Organik Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştık. Buğday olarak İstanbul'da. Bu kongreye katılamayanlar için tamamen derneğimizin kaynaklarıyla kaydettiği videolar yavaş yavaş hazır ve paylaşıma açılıyor. Kongre boyunca paylaşılan son derece zengin içerikte de konferanslara ve konuşmalara buğdayın sitesi üzerinden ve Facebook sayfamız üzerinden... Ulaşmanız mümkün hazır oldukça konuyor şu an e, tamamı e, kongrenin e, henüz hazırlanmış değil e, ancak e, bir miktar videoyu şu andan itibaren facebook sayfamız üzerinden de linklerine ulaşarak takip edebilirsiniz e, sizleri e, kongreye katılamayanları bu videolara duyurmuş olalım. Bir de yeni bir duyurumuz var. Bir mail adresi var artık programımızın. Bu programımızla ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere iletmeniz için tohumdanhasadaetbuğday.org adresini açmış bulunuyoruz. Siz de bu programımızla ilgili bir konu önerisi olabilir. Burada konuştuğumuz konularla ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Dernek olarak bunlara cevap verebilmemiz ve önerilerinizi dikkate alabilmemiz için bizlerle iletişime geçmeye çağırıyoruz. tohumdanhasadaetbuğday.org adresi üzerinden. Her zaman olduğu gibi pazarlarımızı duyurarak programı noktalayalım. 100% ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizlerle beraber oluyor olacak. Siz de e, sağlığınıza ve çevreye zarar vermeden ilaçsız bir şekilde üretilen bu organik ürünlere ulaşmak için bu pazarlarımıza gelip bizleri ziyaret edebilirsiniz. E, bu programı bitirirken teknik masada bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e tekrar teşekkür ediyor ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.